fakine astaql kelam kelam Allah ve khir al hadi hadi Muhammed صلى الله عليه وسلم ve şer al umur muhtesatı ha ve kıl muhteset bidga ve, bid ve, bid dalâleh, ve Evet muhterem kardeşlerim şu anda içinde bulunduğumuz ay Hicri aya göre Zil hiji ayıdır ki takvim'e göre bugün biri bitmiştir. Allah Azze ve Celle bize sene içerisinde belli günler belli aylar ne yapmıştır bahşetmiştir bu aylar bu günler nedir Allah Azze ve Celle'ye o günlerde yapılan ibadetler e, Allah katında Allah'a daha sevimli fazilet olarak e, ecir olarak sevap olarak da nedir çok daha üstündür Allah'ın bahşettiği bir şeydir bir lütuftur bu düşünün ki bir Ramazan ayı Tuttuğunuz orucu, kıldığınız gece namazlarını, teravih namazlarını ki son 10 günde Allah Azze ve Celle'nin bin aydan hayırlı dediği bir kadir gecesini nedir? Müslümanların Allah katındaki değerini artırması ve Allah Azze ve Celle'ye daha çok yaklaşması için nedir? Çok güzel fırsatlardır. Düşünün ki oruç nedir? insanı Allah'a yaklaştıracak bir ibadettir ki Allah Allah Resulü aleyhissellem kutsi bir hadiste diyor ki Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Adem oğlunun yaptığı bütün ibadetler kendisi içindir. Ancak diyor oruç benim içindir. Onun ecrini ancak ben veririm. Düşünün ki kış aylarındayız. Günün çok kısa olduğu bir zaman. Yani çabucak ne yapıyor? Akşam oluyor veriyor. Artık kaç saat işte insanın bunu bir ganimet bilerek o günlerde oruç tutması nedir? Çok güzel bir şeydir. İşte bu günlerden bir tanesi kardeşlerim dediğim gibi içinde bulunduğumuz zil hecci ayıdır. Bu ay kardeşlerim hicri aya göre nedir? 12. aydır. Hicri takvime göre. İlk 10 günü nedir? Allah Azze ve Celle'nin kutsal saydığı ki o günde biliyorsunuz artık hacı adaylarının gittiği ve o günde Arafat'ın bulunduğu o günde nedir? Kurbanımızın kestiği yani kurban bayramının olduğu günlerden bir tanesidir. Bu ayı bu günleri insan nasıl karşılamalı? Öncelikle insan Güzel bir tövbeyle her zaman için her durumda ne yapması gerekir? Tövbe etmesi gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ey iman edenler, ey müminler! Topluca Allah'a Allah ne yapın? Tövbe edin. Çünkü günahtan beri olan ben günahsızım diye nedir? Hiçbir insan yoktur. Muhakkak Adem oğlu nedir? Günahkardır. Küçük ya da büyüğüyle. O yüzden ne yapın diyor Allah azze ve celle günahlarınızdan tövbe edin. Umulur ki ne yaparsınız? İflah olursunuz. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. O yüzden insanoğlu güzel amellerin yapılacağı o günleri ne yapması gerekir? Öncelikle güzel bir tövbeyle tövbe etmesi gerekir. Ondan sonra Bugünlerde yani içinde bulunduğumuz bu 10 günde insanın çok güzel amel edileceğine dair ne yapması gerekir? Ciddi bir şekilde davranması gerekir. Yani amellerinde ne olması gerekir? Gevşek davranmaması, ciddi olması gerekir. Yani ben bunu yapacağım inşallah demeli ve o konuda da ne yapmalı gezkir Azmetmesi, hırs göstermesi gerekir. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki اِحْرَسْ عَلَامَا يَنْفَعُكُ sana fayda verecek şeylerde yani seni Allah'a yaklaştıracak Allah'ın cennetine yaklaştıracak Allah'ın rızasına yaklaştıracak bütün amellerde ne yap hırslı ol azimli ol ve la ta'ciz ve sakın ola ki diyor Ümitsizliğe kapılma acza kapılma ve bir şeyde başına bir şey geldiği zaman da la inni faaltu kaza kana keda ben eğer böyle yapsaydım Böyle böyle olurdu eğer şayet lafını kullanma sakın böyle deme. Çünkü lev yani eğer şayet keşke. Ke keşke yapsaydım keşke lafı ne yapar? Muhakkak ki şeytanın ameline kapı açar diyor. O yüzden bugünlerde insan yapacağı amellerde ne yapması gerekir? Hırslı davranması gerekir. Üçüncüsü nedir? Bugünleri nasıl karşılaması gerekir? El-bu'udu <gülüyor> anil günahlardan ne alması gerekir insanın küçüğüyle ufayla uzak olması gerekir uzaklaşması gerekir çünkü insanın günah işlemesi sürekli günah işlemesi günahlarında ısrar etmesi nedir Allah'ı kendisinde Allah kendisini Allah'tan ne yapmasıdır uzaklaştırmasına vesiledir Allah'ın rahmetinden uzaklaşmasına vesiledir o yüzden insanoğlu her halükarda ne yapması gerekir günahlardan fersah fersa uzaklaşması gerekir. Peki bu içinde bulunduğumuz 10 günün fazileti nedir arkadaşlar? Birincisi Allah azze ve celle bu 10 güne ne yapmıştır? Bu 10 gün üzerine yemin etmiştir. Ve Allah azze ve celle alim olan, yüce olan Allah azze ve celle Yemin ettiği şey de muhakkak nedir? Yücedir kardeşlerim. Yüce olmayan hiçbir şey Allah Azze ve Celle onun üzerine yemin etmez. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشِرٍ Fecre ve on güne yani içinde bulunduğumuz bu zilhicce ayının on güne Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Bu on günün üzerine yemin ediyor. Evet. Yine bugünler arkadaşlar Allah azze ve celle Hac suresi 28. ayette buyurduğu gibi Oyens kurusmallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razakuhum min behimetil en'am. O belirli günlerde yani içinde bulunduğumuz bu 10 gün içerisinde ne yapın diyor Allah azze ve celle size rızık olan rızık olarak verdiği hayvanlardan dolayı yani kurban edeceğiniz hayvanlardan dolayı bu günlerde ne yapın? Allah azze ve Celle'nin ne yapın ismini zikredin. Yine Allah azze ve Celle'nin bu hac 28. ayetinde buyurduğu eyyamul ma'lumat belirli günler yine nedir? İşte bu içinde bulunduğumuz Zilhicce ayının ilk 10 günüdür kardeşlerim. Yine bu günlerin faziletlerinin bir tanesi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu günlerin içinde bulunduğumuz bu günlerin dünya günlerindeki yani diğer bir yıl içerisindeki günlerin en faziletli olduğunu ne yapıyor? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize beyan ediyor. <gülüyor> Nitekim Cabir radıyallahu an’ten gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki فَضْلُ اَيَّامِ الدُّنْيَا اَيَّامُ الْعَشَرِ Yani aşuredil hicca قِيلَ وَلَا مِثْلُهُنَّ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهُ قَالْ وَلَا مِثْلُهُنَّ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهُ اِلَّا رَجُلُونَ اَفَرَ وَجُهُهُ بِالتُرَابِ Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki Dünya günlerinin bir yıl içerisindeki dünya günlerinin en faziletlisi nedir? Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. Yani içinde bulunduğumuz bu günlerdir. Denildi ki ey Allah'ın Resulü وَلَا مِثْلُهُنَّ ف۪ي سَب۪يلِ <اللّٰة> Yani Allah yolunda cihad bunun bir benzeri değil midir? Yani e, bir kimsenin malıyla canıyla cihada gitmesi, Allah yolunda savaş savaşa çıkması bugünlerde yapılacak ibadetlere benzer değil midir, eşit değil midir? Allah Resulü Aleyhisselam hayır diyor. Velev ki diyor insan malıyla canıyla dahi cihada çıkmış olsa bu ameli nedir? bu günlerden daha üstün değildir. Yani içinde bulunduğumuz bu günlerde yapılan ameller Allah yolundaki cihattan dahi daha üstündür diyor. Ancak diyor bir insan ki diyor racunun afara vecuhu yani yüzü yüzü başı üstü başı tozdan dolayı üstü başı tozlanmış kişi bunun dışındadır diyor. Yani o kimsenin yaptığı amel nedir bundan çok daha fazladır. Yine bugün içerisinde kardeşlerim şimdi birçok hacı adayları şu anda Mekke'deler. Nedir? Bu günlerde Arafat günü vardır. Yani insanlar bayram namazında bayramın bir ertesi bayramdan bir önceki gün yani Arefe günü dediğimiz bayramdan bir önceki gün ne yaparlar? Arafat'a çıkarlar hacı adayları. Ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Hac arafa diyor. Yani kişinin e, hacı olabilmesi için hacılığının sayılabilmesi için ne yapması gerekir? Arafata çıkması gerekir. Arafata çıkmayanın nedir? Hacısı yoktur diyor. Ki Arafat nedir kardeşlerim? O günde diyor Allah azze ve celle orada bulunanların ne yapacaktır? Diyor. Günahlarını bağışlayacaktır diyor. Nitekim e, Allah Resulü aleyhi salatu vesselam Hac haccül mübrur leyse lehu cezaun diyor. Kabul edilmiş bir haccın karşılığı ancak ve ancak cennettir diyor. Bugün de ne vardır bugünlerde? Arafat günü vardır. Ki Arafat gününün dahi olması böyle bir günün olması hacıların çıkıp orada Allah'a yalvararak günahlarının bağışlanmasını dilemesi ki gelen rivayette Allah Azze ve Celle meleklerine der ki bildiği halde Ey, ey bu kullarım neden buraya gelmişler gidin ve öğrenin der diyor bildiği halde. Onlar gelirler melekler derler ki ya Rabbi buraya gelmişler senin affını istiyorlar senden bağışlanma diliyorlar. Allah Azze ve Celle o, o, o zaman diyor onlara gidin söyleyin ben onlar orada bulunanların hepsini ne yaptım affettim diyor Allah Azze ve Celle. Bu bile tek başına bugünlerin ne kadar faziletli olduğunu ne yapıyor kardeşlerim gösteriyor. Yine bugünün bugünlerin faziletlerinden bir tanesini ne vardır en nefiha yavmun nahr o gün bugünlerde ne vardır hepimizin bildiği bayram yani kurban kesme yani kurban bayramı vardır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki a'zamul eyyam indallahi yavmun nahr thumma yavmul qur diyor ki Allah katında günlerin en faziletlisi nedir İşte bu e, kurban bayramı Günüdür. Sonra kurban bayramından sonraki gündür. Yani iki gün. Bayramın birincisi ve ikincisi günüdür. Bu rivayet Ebu Davud'da ve Nesayy'de geçiyor. Kardeşlerim Şeyh Albani'de rahimallah ne yapmıştır? Bunun sahih olduğunu söylemiştir. Yani iki gün. Yevmul kar kelimesi arkadaşlar. E, kulağınızda bulunsun. Yomun nahar. Nahar kurban kesilme günü. Yani kurban günü. Yevmul kar'da ertesi gün yani bayramın ikincisi güne verilen isimdir kardeşlerim. Yine bu günler neden faziletlidir? Çünkü büyük ibadetlerin toplanıldığı vakitlerdir. Tıpkı namaz gibi, tıpkı sadaka gibi, oruç gibi ve hac gibi. Böyle büyük ibadetler ne yapmışlar arkadaşlar? Bugünlerde umuhat dediğimiz, muhatul ibadet ibadetin anaları, büyükleri ne yapmıştır? Bugünlerde toplanılmıştır. Peki kardeşlerim, bunlar neydi? Bu günlerin yani içinde bulunduğumuz bu günlerin faziletlisi yani üstün olduğunu gösteren deliller idi. Peki bu günlerde yani Zilhicce ayının bu günlerinde yapılan amellerin faziletleri nelerdir kardeşlerim? Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki İbni Abbas'tan gelen rivayette evet. Ma <mâ> min salih فيها ahpul Allah Yani ayam aşır. "Kalu ya Rasulullah, "Vallal jihadu fi sabilillah. "Kalu vallal jihadu fi sabilillah. "Illa rjulun xaraj binefshe ve malihi. "Thumma lem yarjag min şeyin. Diyor ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Ssalam. Bugün nerede diyor? İşlenilen salih ameller, ameli salih. Diğer günlerindeki gibi işlenilen gibi değildir. Bu günlerde işlenen salih ameller Allah azze ve celle'ye diğer günlerinden çok daha nedir? Çok daha sevgilidir diyor. Çok daha üstündür. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü. Ve'l-cihadu fi sabilillah. Allah Resul, Allah azze ve Celle, Allah azze ve celle'nin yolunda yapılan cihatta mı yani siz bu günlerde amel işleyeceksiniz ve Allah yolunda cihada çıkmış birisinden ameliniz ecriniz çok daha üstün olacak. Böyle mi ey Allah Evet diyor böyle diyor. Ancak diyor öyle bir kimsedir ki diyor malıyla canıyla cihada çıkmıştır. Malını cihat Allah yolunda cihat için harcamıştır. Kendi nefsiyle de ne yapmıştır cihada çıkıp ne yapmıştır savaşmıştır cihat etmiştir. Sonunda Allah uğrunda Allah için şehit düşmüştür. Ancak bu kimsenin ameli müstesna diyor. Ama bunun dışında eğer ki bir insan malıyla canıyla Allah yolunda cihada çıkıyor. Ama hiçbir e, sapa sağlam yani şehit olmadan inşallah geri dönüyorsa o zaman... Bugünlerde yapılan ameller o insanın yaptığından çok daha faziletlidir. Allah için daha sevgilidir manasına gelmektedir kardeşlerim. Yine e, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan Allah ondan ve babasından razı olsun. Gelen rivayette diyor ki Baba, Kuntu inde Resulüllahi sallallahu aleyhi ve sellem kal Fe zekertu fakal l <gülüyor> Ma min ayami al-amali fehunn min ya rasul al-jihadu fi sabil allah fa akbarah fa illa an fi sabil thumma takuna fihi ben diyor ibnu Ömer radiyallahu anhuma allah rasul sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındaydım. sonra diyor onu ne yaptım belli amelleri zikrettim ve dedi ki diyor bu günlerde yapılan ameller diğer günlerde yapılan amellerden Allah'a çok daha üstündür çok daha sevimlidir dedi diyor. Biz dedik ki ey Allah'ın Resulü Allah yolunda cihattan da mı daha üstün bu günlerde yapılan ameller Allah Resulü Aslan evet dedi diyor. Ancak diyor bir insan ki diyor malıyla canıyla Allah için savaşa çıkar Allah için cihada çıkar ve canını orada teslim eder. Yani Allah'ın izniyle şehit olursa bunun ameli nedir? Bundan çok daha üstündür kardeşlerim. Yine biraz önce dediğimiz gibi bu günlerde yapılan amel Allah için cihada çıkmış insanın yaptığı amelden nedir? Çok daha üstündür. Allah'a daha sevgilidir, sevimlidir diyor. Ancak o insan Allah için cihada çıkan insan malıyla ve canıyla geriden hiçbir şey dönmez ise yani canını orada Allah için verirse o zaman o insanın yaptığı amel hepsinden nedir kat kat üstündür buyurur Aleyhissalatu <gülüyor> vesselam Peki kardeşlerim bugünlerde yapılması gereken Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın yaptığı ve bizim de yapmamızı tavsiye ettiği veya emrettiği ameller Nelerdir kardeşlerim? Evet. Alimlerden bazıları diyorlar ki kardeşlerim. 10 gün vardır ki diyor. Yani bir sene içerisinde 3 tane 10 gün vardır ki bu günleri ne yapmışlardır? Alimler yüceltmişlerdir. Yani o günlerde amellerini çoğaltmaya, çoğaltarak Allah azze ve celle'ye yaklaşmaya çalışmışlardır. Nedir bu 10 günler? Birincisi Ramazan'ın son 10 günü. İkincisi içinde bulunduğumuz Zilhicce ayının ilk 10 günü. <gülüyor> Üçüncüsü de nedir? Muharrem ayının nedir? İlk 10 gündür ki o günde aşure vardır. Evet. E, alimler bir sene içerisindeki bu 3-10 günü ne yapmışlardır kardeşlerim? O 10 e, günde ameli çoğaltmaya çalışmışlardır kardeşlerim. Evet. Bugünlerde yapılması müstehap olan yapılan amellerden en yücesi nedir kardeşlerim? Dediğimiz gibi umre ve hac'dir. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam diyor ki: El umra kefaretun lima beynehuma. Ve'l hac'u'l mabrur <gülüyor> leysa lehu cezao İki umre arası nedir diyor Allah Resulü Sallallahu günahların kefaretinin kefaretidir diyor. Yani bir insan umreye gider. Bir yıl sonra tekrar umreye giderse o bir yıl içerisinde işlemiş olduğu günahları nedir? Keffarettir diyor. Günahlarını siler diyor. Kabul edilmiş haccın ise karşılığı ancak ve ancak nedir diyor Allah Resulü Selam? Ancak ve ancak cennettir buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Evet. El haccül mabrur yani kabul edilmiş bir hac ne demektir kardeşlerim? Öncelikle kim ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın hedyine, sünnetine yani onun yaptığı gibi her kim haccını yaparsa, orada herhangi bir günah işlemezse, orada bir fusk, bir fahiş fuhşiyat işlemez ise ne yapacaktır? O muhakkak inşallah Allah'ın izniyle haccu mabrur yani Allah'ın haccını kabul ettiği ve anasından doğduğu gün gibi günahsız olarak Doğan ülkesine geri dönen inşallah insanlardan olacaktır kardeşlerim. Evet bugünlerde yapılması gerekli amellerden ikincisi de sıyam yani oruçtur kardeşlerim. Ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne yapmıştır? Ayşe anamızdan gelen rivayette bu günleri yani 9 günü şimdi biz 10 gün diyoruz. Oruç 9 gün. Neden? Çünkü 10. gün bayram. Bayramda Müslümanlar ne yapmaz? Müslümanlar kesinlikle oruç tutmaz bayramdır çünkü. O zaman ne kalıyor? Geriye 9 gün. Yani zilhicce ayının birinden 9'una dokuzuna dokuzuna kadar. Eğer bugün biz bir farz edersek ne yapacağız? Daha 8 gün inşallah ne var? Orucumuz var. Allah Resulü Aleyhisselam bu günleri oruçlu olarak geçirmiş. Geçirdiğini Allah Resulü Aleyhisselam... Ayşe anamız ne yapıyor? Bize haber veriyor ki genel olarak orucun faziletini anlatan hadiste daha önce dediğimiz gibi Allah Resulü Selam diyor ki kutsi bir hadiste Allah Azze ve Celle kullu <Sessizlik> amel ibni adem leh illa soğum fe innehu li ve ana eczi bihi oğlunun diyor Allah Azze ve Celle kutsi hadiste yaptığı bütün ameller nedir kendisi içindir kendisi için yapar ancak diyor oruç benimdir onun ecelini ancak ben veririm diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bu 10 günde kardeşlerim özellikle arefe günü yani bayramdan bir gün önce tutulacak oruç çok önemlidir kardeşler. Sakın sakın inşallah Allah hastalık vermezse bu günü kesinlikle oruçlu geçirmeye çalışın. Yani arefe günü bayramdan bir gün önce. Neden? Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki. Müslim'de gelen rivayette. Sıyamu yevmi arafa. Ahtesebu Allah, an yükfera sene, aletti, ve Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki, Arefe günü, yani bayramdan bir gün önce, kurban bayramından bir gün önce tutulan orucu, Allah Azze ve Celle öyle ümit ederim ki, ondan bir yıl öncesini ve bir yıl sonrası günahları ne yapsın, kefaret kısın, onları bağışlasın. O yüzden gerçekten kardeşler nedir? Çok önemlidir. Dediğimiz gibi. Aslında bu günler Allah Azze ve Celle'nin kullarına verdiği nedir? Birer hediyedir arkadaşlar. Bir ganimettir. Tıpkı Allah Resulü Sellem diyor ki her kim diyor Ramazan'ı 30 gün veya 29 günü Ramazan ayını tamamen oruçlu bir şekilde geçirir. Sonra arkasından Şevval ayında 6 gün oruç tutarsa ne vardır diyor? Bütün bir seneyi oruçlu geçirmiş gibidir diyor. Ramazan'ı tutacaksınız aldığından 6 gün oruç ve bütün bir sene nedir? Oruç tutmuş gibi. Ne kadar güzel. Allah'ın verdiği ne kadar güzel bir hediye. Güzel bir ganimet. Sonra ne diyor? Her kim diyor kurban bayramından bir gün önce arefe günü oruç tutarsa umulur ki diyor Allah Resulü Selam ondan bir, gün önceki, bir yıl önceki ve bir yıl sonraki nedir? Günahlarına kefaret olsun, günahlarını bağışlasın. Gerçekten tutacağınız bir gün oruç ve kazanacağınız bu kadar ecir iki sene boyunca. Önceki ve sonraki. Yani işlemiş olduğunuz ve Allah korusun işleyeceğiniz amelleri nedir? Umulur ki diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle bunlara kefaret kılar. Bu oruç sayesinde ne yapar? Bunların hepsini siler, atar diyor. O yüzden çok önemli kardeşlerim. Evet kardeşlerim. Üçüncüsü nedir? Bugünlerde yapılacak amellerin en güzellerinden bir tanesi de namazdır kardeşlerim. Her zaman olduğu gibi insan namazına bugünlerde daha şiddetli devam etmesi gerekir. Vaktinde ve mümkünse cemaatle camide namazı ne yapması gerekir? Eda etmesi gerekir. Bugünlerde nafile namazları ne yapması gerekir kardeşlerim? Çoğaltması gerekmektedir. Bugünlerde yapılması gereken ibadetlerden bir tanesi de nedir? Tekbir, tahmid ve tehlil. Yani Allahu Ekber, Elhamdülillah ve La İlahe illallah sözlerini ne yapmaktır kardeşlerim? Çokça tekrar etmektir. Neden? Ee, gelen rivayette İbni Ömer'den gelen rivayetlerde... Rivayette Allah Resulü sallallahu diyor ki: "Mâ min eyyâmin a'zamu 'inda Allah ve lâ uhabbu ileyhi el-amel fih min hâzihi el-ayyâm el-âşır, fa'ktherû fih min ve Daha önceki rivayetlerde geldiği gibi bu günlerde yapılan ibadetler Allah'a diğer günlere nazaran e, çok daha yapılan ibadetlere göre çok daha sevgilidir. Öyleyse diyor Allah Resulü Selam bugünlerde ne yapın? La ilahe illallah Allahu akbar ve elhamdülillah demeyi ne yapın? Çoğaltın diyor. Mesela yürürken veya dolmuşa bindiğiniz zaman boş vaktinizde ne kadar boş vaktiniz var yürürken koşarken ne yapın? Boş duracağınıza la ilahe illallah, la ilahe illallah Allahu akbar, Allahu akber ve elhamdülillah, elhamdülillah diyerek ne yapın? diyor? Allah'ı çokça zikredin diyor Allah Resulü vesselam. özellikle bugünlerde nedir çünkü diyor bugünlerde yapılan ibadet diğer günlere nazaran Allah Azze ve Celle yapılan ibadetlerin en sevimlisi gelenidir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam evet kardeşlerim bugünlerde yapılacak güzel ibadetlerden bir tanesi nedir sadakadır diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya yawmun la bay'a fihi wa la khullatu wa la shafa'a wal humu zalimun ey iman edenler size verdiğimiz rızıktan ne yapın infak edin sadaka olarak verin min qabli an yatiya yawmun la bay'a fihi wa la khullatu wa öyle bir gün ki o gündür ne alışveriş ne ticaretiniz nedir ne de şefaat hiçbir şekilde fayda vermeyecektir. O günden sakınmak için o günün şiddetinden korunmak için o gün gelmeden önce ne yapın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam <coughs> sadaka verin diyor. Asıl zalim olanlar kafirlerin ta kendileridir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ben sizin diyor Gelen rivayette şirke koş, düşmenizden korkmam diyor. Dininiz konusunda fitneye düşeceğinizden korkmam diyor. Ancak diyor mal diyor çoğaldıkça çoğalır, çoğaldıkça çoğalır dünya malı diyor. En sonunda sizin diyor o dünya malında birbirinizle yarışmanızdan korkarım diyor. O gün diyor insan eline altınları dinarları alacak diyor. Ve onu sadaka olarak vermek için birilerini arayacak diyor. Sonunda birini bulacak, eline verecektir diyor. Ve o diyor, ey falan al bu paranı, al bu altınlarını, benim buna ihtiyacım yoktur diyecektir diyor. O yüzden diyor, o gün gelmeden, gelmeden önce yarım hurma tanesi dahi olsa kendinizi ne yapın diyor. Allah'ın ateşinden, cehennemin ateşinden koruyun buyuruyor. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Yine gelen rivayette "Ma naqasat sadakatu min malin" diyor. Sizin verdiğiniz sadakalar maldan ne yapmaz hiçbir şey eksiltmez buyuruyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. <gülüyor> Sadece bunlar değil kardeşlerim. Bu günlerde gerçekten yapılacak o kadar çok amel var ki Allah adına, din adına Mesela Kur'an öğrenmek, Kur'an okumak, Kur'an'ı öğrenmek ve öğretmek. Allah Azze ve Celle'ye bolca istihbarda bulunmak, çok çokça ne yapmak? Tövbe etmek, ana babaya iyilik etmek, onlara üf bile dememek. Akrabaya ziyarette bulunmak, onlara ne yapmak? Sıla-i Rahim yapmak, insanların kendi arasında tanıdığına tanımadığına selam vermesi, yemek yedirmesi. İnsanların iki küs insanın ne yapması, iki Müslüman küs kardeşinin arasını bulması, iyiliği emretmesi, kötülükten nehyetmesi, kişinin lisanını, dilini ve namusun ne yapması, koruması, komşularına ne yapması, iyilik yapması, Kom misafirine ikram etmesi. Allah yolunda infak etmesi, sadaka vermesi, yoldaki bir e, gördüğü bir şeyi ne yapması? insanlara eziyet verecek bir şeyi yoldan gidermesi, ailesine, çoluğuna, çocuğuna infakta bulunması, onların geçimlerini güzel bir şekilde gidermesi, ve kefaletül eytam yani yetim çocukların kefaletini yükselt, e, yüklenmesi, hastaları ziyaret etmesi, Ondan sonra kardeşlerinin ihtiyaçlarını gidermesi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam getirmesi. Ondan sonra Müslümanlardan iz ezayı gidermesi. Ondan sonra ölmüş anne ve babasının arkadaşlarının ne yapması? Ziyaret etmesi. Ve gaybi olarak yani Müslüman kardeşinin ona dua etmesi. Yani burada bulunmayan Müslüman kardeşin gıyabında ne yapması? Ona dua etmesi. Gözlerini haramdan sakındırması. Ezanla kamet arasında dua etmesi. Ondan sonra Cuma günü Kehf suresini okuması. Ondan sonra ne yapması? Mescide gitmesi. Namazını mümkünse mescitte cemaatle birlikte kılınması. Ve onun arkasından ve önünden Ravatip sünnetler dediğimiz sünnetleri muhafaza etmesi ve bayram namazını kılması. Ondan sonra her namazın arkasında Allah azze ve celle'yi zikretmesi, tesbih çekmesi ve biraz önce dediğimiz gibi la ilahe illallah, elhamdülillah, Allahu ekber gibi sözleri çoğaltması ve helal kazanç elde edip haramdan uzak tutması, durması gibi daha sayılabilecek birçok ne, e, ne vardır kardeşlerim salih ameller vardır dediğimiz gibi kardeşlerim içinde bulunduğumuz bu günler Allah Azze ve Celle'nin kuluna vahşettiği bir hediyedir bir ganimettir kardeşlerim o yüzden bu günleri mümkün olduğu kadar ne yapmamız gerekir güzel bir şekilde sünnete uygun bir şekilde ne yapmamız gerekir Eda etmemiz gerekir. Bu 10 günde kardeşlerim. Yani zilhiccenin birinden 9'una kadar nedir? Oruç vardır. Allah Resulü Aleyhisselam tutmuştur. Tutmasını tavsiye etmiştir. <gülüyor> Özellikle arefe günü. Bayramdan bir gün önce muhakkak oruç tutulması gerekir. Neden? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam diyor. Bir yıl öncesine ve bir yıl sonrasına kefaret'tir. Bir de hatırlatılması gereken bir diğer mesele de. Kurban kesecek kardeşlerimiz kurbana niyetli olanlar yani gücü olup da kurban kesebilenler ki Allah Resulü Aleyhisselam diyor. Gücü olup da diyor kurban kesmeyen bizim mescidimize musallamıza, namaz kılınan yerimize ne yapmasın diyor yaklaşmasın diyor. Eğer bir kimsenin gücü varsa ve kurban da kesecekse bir zilhit birinden itibaren yani bayramdan dokuz gün önce ne yapması gerekir kardeşlerim şunlara dikkat etmesi gerekir ee, ne yapacak ee, saçı, e, vücudunda tırnak veya saç veya işte koltuk altı tıraştır etek tıraştır nedir bunlardan uzak durması gerekir <gülüyor> bu da nedir bunu Allah Resulü Sellem sadece kurban kesecek aile için ne yapmıştır şart kılmıştır her kim diyor kurban kesecekse Zilhicce ayının birinden başından itibaren tırnak kesmemeli vücudun herhangi bir yerine kıl ne yapmamalı almamalı kardeşlerim. Bu da dikkat edilecek hususlardan bir tanesi. Için, içinde... Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem sadece kurban kesecekler için şart koşuyor bunu. Yoksa... Şimdi bir mesela o nasıl yani e, şimdi. Bir aile var diyelim beş nüfuslu. Onun düşen nedir? Her aileye bir tanedir diyor Allah Resulü Selam. Bu da gösteriyor ki o efradın da yani kurban kesilen efradın da buna ne yapması gerekiyor? Uyması gerekiyor. Çünkü Allah Resulü Selam... İlyas ben alabilir miyim? Arası. Sadece kurban kesenler için. Yani o aile için çarpış koşuyor bunu. Evet. Çünkü bir aileye nedir? Bir kurban gerekiyor. Yani mesela ailede 5 kişi 5 ayrı kurban diye bir şey yok. O aileye madem ki bir tane gerekiyor. O zaman o ailenin de o yasağına yanması gerekiyor. Uyması gerekiyor. Aile olarak. Eğer kişi kurban kesmiyorsa böyle bir yasak onun için geçerli değil. Çünkü Allah Resulü Selam hadiste kurban kesenler diyor. Bu ibareyi kullanıyor. Aileden bir tane. E, Fazlası de bir onlara kalmış. Yaşında, yaşında, yaşında geçer, mi? Yapılacak şey, e, yasak belli. Tırnak ve vücut temizliği. Evet. E, olan için yoksa küçük mı? Şimdi orada aile diyor. Ben bilmiyorum. Yani çünkü eğer bir kişiye bir aileye bir kurban gerekiyorsa demek ki aile efradı da bu yasa uyması gerekir. Yani öyle e, çok büyük insanın kaldıramayacağı bir e, yükte de değil bu. Sadece tırnaklarını ve vücut temizliği yani yapmaya o kadar. Mesela en yüzümü çiziyor ya. kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemezdir. Evet. E, mesela inşallah anlaşıldı kardeşler. Gerçekten içinde bulunduğumuz günler çok önemli günler. Tutabilen kardeşlerimiz oruç tutmaya başlasınlar. Başlamayanlar için diyorum. Tutamayanlar da en azından Arife gününü ne yapsınlar? Bayramdan bir gün öncesini en azından diyorum. Oruçlu olarak geçirsinler. Kendileri tutsunlar ve ailelerine akrabalarında bunu ne yapsınlar? Tavsiye etsinler. Bu sünneti yaysınlar kardeşim. Gerçekten basit bir şey değil yani. Çünkü halkımız bu konuda gerçekten e, bilmiyorlar. Çok cahiller bu konularda. Çok unutulmuş şeylerden. Halbuki gerçekten düşünüldüğü zaman çok büyük ecri olan çok büyük e, faydası olan şeyler bunlar kardeşlerim. Evet. Konuyla anlaşılmayan inşallah anlaşıldı. E, Allah Azze ve Celle bunu dinleyen ve amel eden ...kıllarından eylesin. Gerçekten bugünkü dersimiz daha çok e, amel etmeye yönelik bir dersti. Hem kalbi istiğfar olarak, tövbe olarak hem de bedenen yapılması gereken ibadetler işledik. Ve gerçekten çok büyük ecri olan, yapıldığında ecri olan e, ameller bunlar. Mesela biz normalde de namaz kılıyoruz. Normalde de belki nafile oruç tutuyoruz. Ama bugünlerde tutulan oruç, nafile ibadetler, namazlar, zikirler, La ilahe illallah, elhamdülillah, Allahu Ekber sözlerini söylemek diğer günlere göre çok daha nedir? Eftaldir kardeşler. Nasıldır? Tıpkı siz oturun, normal evinizde namaz kılın veya mescitte namaz kılın. Allah ne diyor? Allah ne diyor? Kabe'de kılınan namaz diğer yerlerden kıldığı namazdan yüz bin namazdan çok daha hayırlıdır. Yani bunun en azı yüz bin. Düşün evinizde veya Kabe'nin diğer dışında yüz bin namaz kılacaksınız anca Kabe'de kıldığınız bir namaza yani selamdan tekbire kadar bir namaz. Nedir? Anca eşit olur. o da en az seviyesi. Nedir? Allah'ın bahsettiği bir lütuftur bu. Veya bir mescidi nebevide kılınan namaz bin namazdan daha hayırlıdır diyor. Nedir? Bunlar çok güzel şeylerdir. Allah'ın bahsettiği güzel amellerdir. Yani düşünün burada kılacaksınız. Bir sevap alacaksınız. Allah'ın takdir ettiği ve öyle diyelim. Ama Kabe'ye gideceksiniz. 100 bin kıldığınız yüz bin namazdan çok daha hayırlı olacak. O yüzden bugün de kılınan nafile ibadetler... Yapılan zikirler, yapılan sözler, la ilahe illallah, elhamdülillallahu ekber sözleri diğer günlere göre nedir? Allah Azze ve Celle katında kat kat fazla olarak değerlendirilecektir. Ki bu nedir? At-takarruf Allah Azze ve Celle'ye yaklaştıran güzel amellerdir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle sözün doğrusunu duyup, güzelini duyup ona tabi olan kullarından eylesin. Allah azze ve celle bu ve bunun gibi güzel günleri gerçekten sünnete uygun, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in emrettiği ve sahabelerin de yaptığı şekilde yapmayı, onun hedine, onun sünnetine muvafık olmayı bizlere nasip eylesin kardeşlerim. Evet, bu akhiru davana en elhamdülillahi rabbil alamin.